Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselam ala Rasulillah ve ba'd. Dördüncü alıştırmadan devam ediyoruz. Errabi temmel lemselete. Misalleri düşün. Summe da'a fil firaghi fi ma yel el mudari'a min el fi'li zahaba. Ba'de isnadihi ila damiri l Sonra münasip zamire. Zahabe fiilini münasip zamiri isnadından sonra ee, zehebe fiilinin daha doğrusu muzariyesini gelen şeylerde boşluğa koy. Boşluğa zehebe fiilinin muzariyesini münasip zamire isnat ettikten sonra koy demiş. Burada şu kaydı durduralım da. Abdullah-ı Yedrus'u bir camiatı riyadi ve ihvetuhu eydam yedrusu nebi camiatır riadi ve ehevatuhu yedrusne fil medresetil mutavvasitati zeynebu tedrusu fil senetil ula <gülüyor> Abdullah yani müfret, müzekker gayet bir şahıs olarak Abdullah Yedrusu Riyad Üniversitesi'nde okur, okuyor Yedrusu söyledimle dikkat edin çekim o elinizdeki listelerinden kontrol ederek müfret müzekker gayib şahıs yedrusu okuyor ve kuvatuhu dedik yani onun erkek kardeşleri de aynı şekilde Riyad Üniversitesi'nde cem müzekker gayib yedrusu ne okuyorlar ve onun erkek kardeşleri de Riyad Üniversitesi'nde okuyorlar yedrusu ne ve kız kardeşleri yani Cem Müfrez Gaybe ve kız kardeşleri de ortaokulda Yedrusne okuyorlar takip ediyorsunuz anlaşıyor inşallah Yedrusne ve bu Müfret Müfrez Gaybe Zeynep de birinci sınıfta Tedrusu okuyor Gaybe Zeynep Bak, önümüzdeki elimiz, siteden takip edelim. <gülüyor> müzekker muhatab ile mühennes gâye ve sigası aynı Tedrus'udur. Zeyre, evet. İkinci cümle misaller demişti. İkinci misal daha doğrusu. Eynet edrusu ente sen nerede okuyorsun? Burada da müfret müzekker muhatap siga geldi. Sen nerede okuyorsun? cevap da ondan gelecek ben diyecek mütekellim müfret mütekellim sigası kullanacak edrusu bil Camiyeti İslamiyeti ben camiyetun İslamiyede İslami üniversitede medinedeki okulun ismidir o İslami üniversitede okuyorum edrusu burada yedrusu derken müfret müzekker gaib siga yedrusu ne cem müzekker gaib siga Yedrus ne derken Cem müennes gaybe sigası Tedrus'u derken Zeynep bir kasıtları söylüyorum. Tedrus derken müfret müennes gaybe sigası aşağıdaki Eynet Edrus'taki tedrusuyla ile müfret müzekkel muhatap siga Edrus'u ile de müfret mütekellim siga çekim olarak kullanıldı. Aşağıya da Altı tane cümle var ve cümlelerin içerisinde fiillerin konacağı bölüm boş. Onları cümle içerisindeki e, bahsi geçen kişilerin e, cinsi, adedi düşünülerek uygun zamire izaf edilip o siga kullanılacak ve zehebe tabi fiili o siga oraya yazılacak. Burada e, gaybe mühendis için tek diyor. Tamam. Aynı zamanda e, muhatap Müzakker içinde tek. Tamam ben de aynı şeyi söyledim. Açalım evet. Birinci alıştırmada ebi yezhebu. nokta nokta ile sugi külle sabahin babam her sabah çarşıya gider diyeceğiz. Yezhebu. Babam kimdir baba? Müfred müzekker. Gayet bir şahıs. Dolayısıyla yezhabu olacak. <gülüyor> türlla bu el elmen abi öğrenciler şimdi oyun sahasına gidiyorlar diyeceğiz hebu ne Cem müzekler sahip şanslar öğrenciler erkek öğrenciler değil mi bu ohtial madreseti kız kardeşim okula gidiyor diyeceğiz İyi. Kız kardeşim sen gidiyorsun demiyoruz. Evet. Kız kardeşim gidiyor. Üç. Üçüncü teki şahıs olarak muayyenedir. Tez hebu l madreseti. ve ve Ayşe tü el an mektebeti bu Yezheb. ne? Yaz güzel. Ene ente ya Ahmedu tez Tezheb. hebu. Ene el an mescidi masjidi hebu. Durum nasıl arkadaşlar? Ses hiç arkadaşlar? Durum gayet iyi. Eh dedim. Ses hiç miy lan? Türkçe yasaklayan arkadaşların durum nasın? Oysa ben yazmalı koyacağım <gülüyor> <Söyle. gülüyor> şimdi ders çalışıyoruz. Güzel. Öğrenmesi ilerleceğiz yazıyoruz. Elhamis 5. alıştırma. Ekminil cümlel atiyete, bir wadü fiilin mudariin münasibin. Bu da yukarıdaki alıştırmanın benzeri. Yukarıda sadece zehbe fiilini kullanacaktık. Burada münasip filan istiyonu kullanacağız. Gelen cümleleri münasip muzarifi fiili koymakla tamamla. Birinci cümle et-tullabu küratel kademi külle mesain laibune yelabune yelabune muzarifi muzarifi et-tullabu yelabune da haftalmış da sizde. Kulla usbuu demiş. Tamam. El müderrisu ed dersa ale sebburati yektubu. Değil mi? Yektubu. Ne oldu? güzel. Ekavati es bis sabuni. Kız kardeşlerim, sabunla elbiseleri Yan silne Yağ silne Yağ silne Yağ siyabe Ene el-Kur'anekülle sabahin Bak yapanlar nasıl belli oluyor Her sabah Kur'an okuyanlar nasıl hemen dolduruyor boşluğu gördün mü? <gülüyor> evet. Şimdi ben bunu niye söyledim biliyor musun Abdurrahman? Yok hocam. Bunu yapmıyorsan yap diye. İmam Ebu Hanife İmam Ebu için o akşam aldı abdestle sabah namazını kılar demişler. O da bunu duymuş öyle yapmaya başlamış. Yalan çıkmasın yani. <gülüyor> Sen de beni yalan çıkartma. E el akhbâre izati izâti külle yevmin ya abdallâhi Ey Abdullah her <gülüyor> gün <gülüyor> Radyodan haberleri dinliyor esme, musun? Mazi'yi geç. Muzari'yi kullan. Tesme, tesme, tesme, tesme o. o. He, muhatap müzekker seyga. <gülüyor> Et talibatu Ela verecek buna. Et talibatu ile medreseti bir hafifletil medreseti. Bayan öğrenciler okulun otobüsüyle okula gittiler. Gittiler şey gidiyorlar bak özür dilerim. Bakın, de e, tezhebune. Tezhebune. Yes. Et talibatu bayan yes. öğrenciler. Yani şey, tez, Cem'i müennes. Eteban. değil mi? Bak oraya. Cem Mühennes muha şey -i -i ne o gaybesi var. Yektop ne değil mi Tamam o zaman. Ha? Hep ne, değil mi? Yef Hep ne ileride satsın. Şimdi küçük Ali cevap verecek. <gülüyor> Soruyu sormadan Mesel ne çektim maşallah. <gülüyor> E, el ezane fi gurfetike Ali'ye bak nasıl denk geldi. Ey Ali, odan da ezanı işitiyor musun? E, e semi' e, e, sem Şu maziyi bırak, muzariye gelelim. Ha. E tamam yine e gelmeyecek mi hocam? E zaten yazıyor sen o e sizim ol sen olmayan kısmını doldur. Semi'a yesme Semiha Nesme Fesme Fesme Ben olmaz ki Sen cevap vermeyeceksin O soruyu tamamlayacak şekilde soruyu Oraya fiil koyacaksın. koyacaksın Sen cevaplamayı kafana koydun herhalde O dursun şimdi ee, sen, e, Ey Ali Sen odanda ezan ee, Ey Ali sen Nerede yazıyor Tamam tamam böyle Hadi Ali, hadi Ali, şuraya gel. Tesme'u. Eh, tesme'u. Tek tobu gibi değil mi? Semi'a, yesme'u, tesme'u. Buna da Akif cevap versin. Et el müderrise esreten kethiraten. Erkek öğrenciler öğretmene çokça sorular soruyorlar. etinden çıkıyor. -e -yes çıkıyor. Soruyorlar. Soruyu oyunca... çıkmıyor. Esletün seleden çıkıyor. Sele çıkıyor. Soruyorlar bu Kimler? Değişik yani Cammü zeker gayipsin O zaman Yes elune <gülüyor> Abdurrahman cevap veriyor şimdi En nisa'u Zaten gözümüzle bana bakıyordu En nisa'u Kadınlar Tufa, tufağı elmayı resmini çizerler. Yerler. Ekele yek kulü Ben sadece ekele yek kulü diye çekimini söyledim sana. Yani hangi baptan geldiğini bilesin diye. Yoksa yek kulü koyacaksın demedim. Ya kulna, şey olur mu? Mimikler çok güzel oluyor. Ya kulna, ya kulna, ya kulna, ya kulna, netufa, netufa, ya kulnetufa, ha, netufa, şey geldi. Şş, Murat, el müdir el anemin bayan müdür, odasından veya bürosundan şimdi çıktı, çıkar, çıkıyor. <Gülüyor> bayan müdür. Kim yani? Müfred, müelles, gaybe. Ne desen şeyin, çekimin gözünün önünde olacak dedim. Bak oradan bakayım. Bak söylüyor mu Müfret, Müfred müennes gaibe diyorum. Daha ne diyeyim? Ene gerize. Ana fi kulliyetil hendesati kolay. <gü> Axti el ana durus seha fi defteri onu nasıl yaparsınız? Hawil mükteda fi külün nel cümle latiyet ilaj cemayin? gelen cümlelerden cüml hepsinden mükteda'yı cem'e çevir. Et talibu yed kulul fasle erkek öğrenci sınıfa girer cümlesinde mükteda olan et talibi Cemet çevireceğiz. et bu olacak. Bunun devamında cümle nasıl olacak? Yadhuluna -hulûne fasle. fasle. Et-talib cem olduğunda onu ifade eden fiil de ona uyacak. Çünkü evet. fiilden sonra fail açıkça zikredilmiyor. Dolayısıyla failin cinsini ve adedini ifade edecek şekilde gelecek. er kulul eruzze adamlar daha doğrusu adam pirinci yer yiyor ericalu ye'kulûnel eruzze evet mesele anlaşıldı herhalde o zaman okuyup tercüme edip geçiyorum El amilu ya'milu fil mesnayı 8 saatin İşçi fabrikada 8 saat çalışıyor. Et taciru Yefdehud dükkâne Fis saati thâmîneti Tacir, ticaret adamı saat 8'de dükkanı açar. Et tabibu Yadhhabu al-ana ila Erkek doktor hasta şimdi hastaneye gidiyor. Ukhti tabhathu an al-miknasati. Kız kardeşim süpürgeyi arıyor. Al-mudarrisatu tadkhulu al-fasla fi Bayan öğretmen saat 8'de sınıfa girer et talibetü, tektubu derse, bayan öğrenci dersi yazar. zemiletü uhti, tarifullugatel fransiyete, kız kardeşimin okul arkadaşı Fransızca dilini biliyor. bintü ammi tedrusu fil medreseti saneviyeti Amcamın kızı lisede okuyor. Bu cümlelerdeki mübtedaları müfret olan mübtedaları ceme çevirip gereken değişikliği de fiil ceytinden yapacağız. Onları defterimize yazacağız. Ez uruz S et e, neredeyiz? En, en -il fa ile في كل من الجملات التي هرانجملاتين hepsinde faili müennes yap. Yukarıda cem yapma işimizde. Burada müennes yapma işimiz olacak. Eyne yedrusu ehuke ya aliyu Ey Ali erkek kardeşin nerede okuyor cümlesindeki Ey Ali'yi değil de onun erkek kardeşini faili yedrus fiilinin failini müennes yapacağız. Eyne tedrusu uhtukeyâriyû <gülüyor> yani kız kardeşini nerede okuyor diyeceğiz. Kız kardeş yapınca yedrusu otomatikman tedrusu oldu. Çünkü müfret, müzekker, gaybi ifadeden fiil yedrusuyken mühennes gaybi i ifadeden fiil tedrusu sigasıdır. yeşrab ebiyel kahvete o kahveyi içer veya içiyor. Ebi yerine ümmi dersek teşrebi olacak. Ona dikkat. Yel anlaşıldı herhalde ne yapacağımız değil mi? Okuyup geçiyorum. Yel abut tıflü mea uhtihi erkek küçük çocuk kız kardeşle beraber oynuyor. Yezhebut ile medreseti erkek öğrenci okula gidiyor. Eğne yeclisul müderrisu öğretmen nerede oturuyor? Gelen şeyleri düşün Burada da daha önce dikkat çekmişti Aynı kelimelerle Lafıza gelen fiilin Farklı kullanımını Tezhebu fiili Ente hebu ve Hiye tezhebu ifade eder Yani müfred, müzekker, Muhatap siga içinde Tezhebu kullanılır Müfred, mühendis, gaybe sigası içinde Tezhebu kullanılır Bunu neden anlayacağız? cümle içerisinde, içerisinde kullanımından anlayacağız. Hangisini ibadettin? Yani o bayan şahsı mı ifade edecek yoksa sen erkek şahsı mı ifade edecek? Onu cümlenin içinde kullan, kullanımından anlayacağız. İkisi de aynı şekilde yazılır ve aynı şiir hale gelir. Elinizdeki noktada mevcut olduğu gibi. Durmamı istediğiniz bir yer olursa onu söyleyin. Orada durabiliriz. Yoksa bitireceğim inşallah. dururuz Şimdi devam edelim öyle mi? Hekim. Ezberlerde ee, var ha hocam. Siz bilirsiniz de ikiye bölürsek. Hem şunu ezber isteyeceksiniz hem şey var. Ama burdan sonra siz belirleyin. Geleni orada kalsın. <gülüyor> evet. Et tas yed dokuzuncu alıştırma. Havilil fiyle fi külün <gülüyor> minel cümleli atiyet ile mudariin. Gelen cümlelerden hepsinde fiili muzariye çevir. 10 tane cümle var. Bu 10 cümlede hep mazi fiil kullan. Şunu muzariye çevirmemiz isteniyor. Ene zehebtu ile sugi Ben çarşıya gittim. Cümlesini çarşıya giderim. Veya gidiyorum ha. Ene ezhebu ile sugi diye çevireceğiz. Parçada olduğu gibi. Elinizdeki notlarda zaten hem mazi hem muzari fiil var. Oradan da karşılaştırarak inşallah da anlayarak yaparsınız. غسل الولد وجهه بالصابون ولد sabunla yüzünü yıkadı Yar. yerine yağ siler yağ siler yağ siler غسل'in karşılığı yağ siler yağ siler ve vechuhu sabun etullahu bir tane daha yapalım etullabu kharaju min el fasli erkek öğrenciler sınıftan çıktılar cümlesindeki kharaju fiilini ettullah bu yahrucu ne minel fasli sınıftan çıkarlar veya çıkıyorlara dönüştüreceğiz. Diğer cümleleri de okuyayım, tercüme edeyim bırakalım inşallah. Bi eyi camiatin dereste ya Faysal'u ey Faysal hangi üniversitede okudun? Et taliba tu nel fasle kız öğrenciler sınıfa girdiler. Laybet amir etmeyi auktiha Amin'e kız kardeşiyle beraber oynadı. Ketebel müderrisü dersi burati Öğretmen dersi yazı tahtasına yazdı. Sâlet tullâbul müderrise esileten kesîraten Erkek öğrenciler öğretmene çokça sorular sordu. Nezeler rükkâbu münel hafileti Erkek biniciler, erkek yolcular otobüsten indiler. Ghaselet ümmi, ümmiye siyabe annem elbiseleri yıkadı. Cümlelerindeki mazi fiilleri muzariye çevireceğiz. Derslerimizi o şekilde yapacağız inşallah.